Tatlı Lapa. Evel zaman içinde küçük bir kasabada iki küçük kız kardeş yaşıyormuş. İsimleri Jane ve Elaymış. Jane büyükleriymiş ve çok da akıllıymış ama bilgisi konusunda da çok kibirliymiş. Kendisinin herkesten akıllı olduğunu düşünürmüş ve kasabadaki herkes burun kıvırırmış. Küçük olan Elay ise çok iyiymiş ve herkese nazik davranırmış. Sevgi dolu oluşunun yanı sıra çok unutkanmış. İki kız kardeşte çok farklı büyümüşler ve bu yüzden de hep aralarında tartışma çıkmış. Jane ve Ella çok fakirlermiş. Neredeyse her gece aç yatıyorlarmış ve şansları varsa yiyecek olarak bir parça peynir ekmek buluyorlarmış. Bir gün Ella masada oturmuş gökyüzüne bakıyormuş. Aniden karnı gürültülü bir şekilde guruldamaya başlamış. Ah, o kadar açım ki. Günlerdir düzgün yemek yemedim be. Yiyecek hiçbir şey yok. Belki yürüyüşe çıkarsam ne kadar aç olduğumu unuturum. Böylece ağaçlık alanda yürüyüşe çıkmış. Elinde bir su şişesinden başka bir şey yokmuş. Hiç durmadan yürümeye devam etmiş. Ve kısa süre sonra yorulmuş ve dinlenmek için durmuş. Ah, çok yoruldum. Çok da susadım. Biraz su içmeliyim. Ama tam suyunu içmek üzereyken önünde yaşlı bir kadın belirmiş. Koyu bir pelerini varmış ve o kadar ürkütücüymüş ki ela kaçmak üzereymiş. <gülüyor> Evladım lütfen bana <gülüyor> biraz su verir misin? Çok susadım ve <gülüyor> iki gündür içecek hiçbir şey bulamadım. Yaşlı kadın ürkütücü görünmesine rağmen o kadar kötü öksürüyormuş ki, Ela onun için üzülmüş ve kalbi bir anda yumuşamış. Ah tabii ki. Alın istediğiniz kadar için. Umarım sizin için yeterli olur. Oh çok naziksin. Teşekkür ederim hayatım. İyiliğinin karşılığını ödemek isterim. Ve göz açıp kapı yana kadar yaşlı kadın güzel ve genç bir cadıya dönüşmüş. Ela gördüğü şey karşısında afallamış. İnanılmaz! Şimdi bana dileğini söyle ve ne olursa olsun onu sana vereyim. Ela kadına çok fakir olduklarını... ...ve günlerdir aç kaldıklarını anlatmış. Hmm, bir bakalım pekala eve döndüğün zaman masanın üzerinde bir çanak göreceksin. O sihirli bir çanak. Sihirli mi? Evet sihirli bir çanak. Ama şarkı söylemelisin. Pişir küçük çanak pişir ve sana istediğin kadar tatlı lapa pişirir. Böylece sen ve ablan asla aç kalmazsınız. Ve yemeği bırakıp karnınız doyduğunda dur küçük çanak dur. Deve o da pişirmeyi bıraksın. Ne kadar güzel. Hemen eve dönüyorum. Bekle. Gitmeden önce bir şey daha söylemem gerekiyor. Bu sihirli çanağın sende kalması için onu hak etmek zorundasın. Eğer hak edecek bir şey yapmazsan hayatınızdan yok olur ve ikiniz de yine aç kalırsınız. Bu sözleri sakın unutma, yoksa başınız büyük derde girer. Unutmayacağım. Teşekkürler iyicadı. Hemen eve gidiyorum. Afiyet olsun sevgili Ela. <gülüyor> Dur, adımı nereden biliyorsun? Ama cadı ortadan kaybolmuş ve onu bir daha gören olmamış. Ela kısa sürede evine dönmüş ve tıpkı cadının söylediği gibi masanın üstündeki çanağı bulmuş. Ceyl'in yanında durmuş, sorgulayan gözlerle ona bakıyormuş. Ella, bu çanağı eve sen mi getirdin? Ben getirdim. Çok güzel değil mi? Güzel mi? Bunun içinde pişirecek bir şey bulduğun zaman ancak güzel olabilir. Jane, bu çanağın sihirli olduğunu öğrenince çok mutlu olacaksın ve bizi ebediyen duyuracak. Zavallı kız kardeşim, yiyeceğimiz yok diye iyice zayıfladığını biliyorum ama... Görünüşe göre beynin de küçülmeye başlamış. <gülüyor> Sana kanıtlayacağım. Ela çanağa bakmış ve demiş ki... Pişir küçük çanak pişir. Ela sihri bitirir bitirmez çanak köpürmeye ve içinde sıcak bir lafa kaynamaya başlamış. Jane gördüklerine inanamamış ve Ela mutlulukla bakıyormuş. O anda yemek pişmiş ve odanın içi güzel bir kokuyla dolmuş. İkisi de... İyice acıkmışlar, tatmışlar ve bugüne kadar yedikleri en güzel lapa olduğunu görmüşler. Bu şekilde her gün canları ne kadar isterse yemişler ve bir daha hiç aç kalmamışlar. Ve tadı çok güzel olduğundan hiç bıkmamışlar. Ama bir gün Ela dışarı çıkmaya karar vermiş. Çıkmadan önce Ceyne çanağın pişirmeyi bitirmiş sihrini söylemeliyim ama hangi sözlerdi bunlar? Ne oldu? Bana niye öyle bakıyorsun? Sana söylemem gereken çok önemli bir şey vardı. Önemli bir şey mi? <gülüyor> Bana önemli ne söyleyebilirsin ki? Çok kötüsün. Peki, sana bir şey söylemeyeceğim. Ne söyleyeceğini unuttuğundan eminim. Hayır, unutmadım. Gidiyorum. Ama çıkarken sihri hatırlamış. Ah! Tamam şimdi hatırladım. Evet ama önemi yok. Zaten sabah yemeğini yedi. Bir daha acıkmayacağından eminim. Ama bir süre sonra Jane tekrar acıkmış. Hmm. Canım bir daha güzel lapadan yemek istiyor. Ella burada değil. O zaman kendim yemeliyim. Çanağa gitmiş, ellerini heyecanla çırpmış ve mutlulukla sihri söylemiş. Pişir küçük çanak pişir. Ve bir saniye sonra Çanakceyinin çok sevdiği sıcak lapayı pişirmiş. Jane hırsa koklamış ve pişer pişmez hepsini yemiş. Ah, çok lezzetliydi, karnım doydu. Ah, çanak pişirmesini durdursam iyi olacak. Peki ama sihir neydi? Eee, neydi? Şey. Eee, ah, dur pişiren çanak. Bunlar doğru sözler değilmiş. Ela çanağın pişirmeyi durdurması için gerekli sözleri Jane'e hiç söylememiş. Ah, olamaz. Ne yapacağım? E, yeter. E, başka lapa istemiyorum. Dur artık gereksiz lapa çanağı. Ne söylerse söylesin çanak kaynamaya devam etmiş ve yine tatlı lapa pişirmiş. Zavallı Jane çanağı bağırmaya devam etmiş ama hiçbir şeyin faydası olmamış. Bir süre sonra Ela eve dönmüş. Kötü bir şey olmadığından eminim. Küçük bir sihir söylemedim diye nasıl bir terslik olabilir ki? Hı? Hımm, kapımızın altından gelen şey de ne? Üstelik burası lapa kokuyor. Ela pencereden içeri bakınca korkunç bir manzarayla karşılaşmış. Evin içi tamamen yapışkan tatlı lapayla doluymuş. Vazolar ve sandalyeler içinde yüzüyormuş. Ooo bu ne felaket böyle ve Jane nerede? O zaman masanın üzerinde duran Jane'i görmüş. O da yavaş yavaş sıcak lapanın içine gömülüyormuş. Ah, ah, ne yapacağım? Ella neden eve gelmiyor? Jane! Jane buradayım! Ne oldu? Ella! Ah, sevgili kız kardeşim, lütfen siyiri sözcükleri söyle ve bu korkut canan lapa yapmasına engel ol. Dur küçük çanak dur! Ve sonunda sihirli çanak kaynamayı bırakmış. İçinden çıkan lapa durmuş ve Jane el rahat bir nefes almış. Ah, Tanrı'ya şükür sana erdi. Ama evin haline bakar mısın? Bugün sihri sana söylemeyi unuttuğum için bağışla. Hepsi benim suçum. Hayır, benim de suçum var. Bugün sana sorup ne söyleyeceğini dinlemeliydim. Sana karşı çok kibirli ve kaba davrandım. Ama ne yapacağız Jane? ''Evimiz Lapa'yla dolu. Bunu temizlemek günler alır.'' Jane bir süre düşünmüş ve şöyle demiş. ''Aa düşündüm de bu kasabada bir sürü fakir insan var. Lapa'nın bir kısmını neden onlarla paylaşmıyoruz?'' ''Aa evet. Açlıktan kıvranan bir sürü insan olduğundan eminim. Onlar da sıcak Lapa yemek ister.'' Ela dışarı çıkıp sokaklardan ve evlerinden fakir ve aç insanları toplamış. Beni dinleyin. Size lezzetli lapa vereceğiz. Beğeneceğinizden çok eminim. Kaselerinizi ve kaşıklarınızı alıp yemeğe gelin. Ve tüm insanlar parlayan gözlerle onu takip etmiş. Jane içeriden kaseleri doldururken Ella insanlara servis yapmış. Bütün lapayı tüketmişler. Çok teşekkür ederim. Ella ve Jane beş gündür hiçbir şey yememiştim. İkinize de minnettarız. Kısa sürede ev boşalmış. Hiçbir yerde lapa kalmamış. Jane pencereden dışarı çıkarak Ella'nın yanında duruyormuş. İnsanların sevinçli yüzlerini ve güzel bakışlarını görünce Ella ve Jane çok mutlu olmuşlar. Ella, başkalarıyla ilgilenmek gerçekten güzel bir şey. Öyle değil mi? Günlerdir çok fazla lapamız vardı. Ve biz hiçbirine paylaşmadık. Lapamızı fakir ve yoksul olanlarla paylaşalım. Onları her gün besleyelim ve bir daha aç kalmasınlar. Jane ve Ella sokaklara ve fakir insanların evlerine gitmişler ve onları lezzetli lapayla doyurmuşlar. Bu uzun süre böyle devam etmiş. Ta ki yaşlı bir dilenci onlara gelinceye kadar üzerindeki giysiler yırtıkmış ve onlara doğru yaklaşırken Ela ve Jane ona bakmış. Seyfceli çocuklar bana da bu lapaları pişiren çana verebilir misiniz? Çok uzaklardan geldi ve torunlarım çok hasta. Onlara yedirecek bir şeyim yok. Çana eve götürebilir miyim? Ne yapacağız Jing? Çana alırsa tekrar aç kalacağız. Olsun. Biz bayımızı aldık. Ve yiyecek bir şey olmayan çocuklardan daha kötü bir şey olamaz. Jane, yaşlı dilenciye dönmüş ve gülümsemiş. Bayım, çanağı alıp torunlarınıza götürün ve onları güzelce doyurun. Umarım yedikten sonra daha iyi olurlar. Ve aniden yaşlı dilenci cadıya dönüşmüş. Ah! Bu lepa cadısı! İkiniz beni gerçekten çok etkilediniz. İlgi göstermeyi ve başkalarını kendinizden önce tutmayı öğrendiniz. Bu kasabada yaşayan fakir ve aç insanlara çok yardım ettiniz. Yani biz şimdi... Evet. Lapa çanağı sizde kalabilir. İkiniz de bunu hak ettiniz. Yaşasın. Her gün tatlı lapa yiyeceğiz. Ve o günden itibaren Ella ve Jane fakirleri ve açları her gün doyurmaya devam ettiler. İnsanların yüzündeki mutlu gülümsemeleri görünce mutlu oldular. Ve karşılığında bu onları çok mutlu etti.